Evet açık dergim devam ediyor ikinci yarım saatimizde bugün Salt Beyonda başlayan ve önümüzdeki içinde bulduğumuz haftanın sonuna kadar devam edecek bir özel film serisini bu son şansımız mı başlığını taşıyan gösterimleri konuşmak üzere Fatma Çolakoğlu ile buluştuk Salt'tan Salt Araştırma Programlar Yardımcı Direktörüm. Patma hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, e, 2015'ten bu yana devam eden bir seri aslında bugün e, konuşmak üzere bir yere geldiğimiz. Bu son şansımız mı? 2015 yılında bu soru sorulduğunda dünyada e, çok büyük bir e, hareketlilik vardı ki de hareketliliği iklim adaleti konusunda ve 2015 çok sıcak günler diye konuşuluyordu. Görebildiğimiz kadarıyla soğuyan bir gündem yok ortalıkta. <gülüyor> Ve 2019'un aralığında da beşinci sefer, beşinci senesinde yapılıyor. Bir kere Taraflar Konferansı'na denk geliyor. Genel bir çerçevesini vermeni rica edebilir miyim Tabii bu son ki. şansımız bana? Tabii ki. Senin de dediğin gibi 2015'ten beri ve beşinci senesini aslında idrak eden bir belgesel film programı diyebiliriz. Hı hı. Ve de dünya çapında artık iklim aciliyeti konusundaki hmm. e, bir takım tavırlar neticesinde de bu önemli konferans gerçekleşirken 2015'te e, adı üstünde de bu son şansımız mı? Bu sorunun aslında hem e, vatandaş olarak kendimize sormamız hem de belki kurumsal anlamda da sorgulanması açısından hmm. e, önem teşkil ediyor. Ve e, aslında fikir o, o ana döneme ilintili ilişkili ee, en son güncel bir takım konuları irdeleyen hı hı. E, ve iyi olan bir takım belgeselleri e, burada sinema seyircilerine sunmak. Evet Salt'ın özellikle Salt Beyoğlu'nun böyle bir hani sinema işlevi var dergide de hep takibindeyiz. Hı hı. Erşembe sinemaları evet, belli tabii. sezonlarda farklı konseptlerle kıymetli seçkiler sunuyor. Bu da bir tür aslında saltın bu işlevini de denk geliyor ama konuyu iklime çekmişsiniz niye ee, kurum olarak önemli? Aynen ee, iklim aslında tabii giderek daha sık herhalde konuştuğumuz bir konu sanırım 2015'te her ne kadar önemli bir Hı -hı. E, Paris anlaşmasının onaylanması söz konusuysa da son birkaç yıldır tabii dünya çapındaki bir takım Liderlerin değişmesi, politik gündemlerin, ekonomik koşulların vesaire gibi bir takım başka gerçeklerin gündeme gelmesiyle ve farklı yöneticilerin Burada bir takım öncelik Sıraları da şaşmış olabilir ee, Sanırım Hani aciliyetin hı hı. Daha da fazla bir aciliyetin Olduğu söz konusu olacağını Düşünecek olursak e, Hani başka bir yerde olmamız gerekiyor Diye düşünüyorum 2015'e kıyasla ama Ne yazık ki hala e, Bir takım konularda e, Ülkelerin e, Alamadıkları Gösteremedikleri politikalar olduğunu görüyoruz Ve bunun sonucunda da tabi yani sanki iki güne kadar hala yaz devam ediyordu <gülüyor> mesela benim için. Tabii. Evet, <gülüyor> Kış aynen. belki bugün gelmiş olabilir yani. O, bu tür tatsızlıkları ve yani yaşadığımız ve farklı tabii ki yani Avrupa'da da özellikle dünya dört bir köşesinde çok tuhaf doğa ve iklim olayları gerçekleşiyor zaten. Hı hı. Bu çerçevede bu konuya dikkat çekmek için bunun bu hikayelerin sinemadaki yansımalarını aslında bir araya getiriyoruz diyebiliriz. Evet. Dünyanın dört bir yanından aslında farklı vakalar e, belgesel olarak burada izleyiciye sunuluyor. Bunu bence vurgulamak önemli. Yani bizim e, İstanbul'da, Türkiye'de deneyimlediğimiz e, biçiminden de çok daha çeşitli ve çok daha karmaşık e, olduğunun da bir manada bana kalırsa e, göstergesi e, buradaki programlar şu manada e, söylüyorum Sonuçta e, dediğim gibi kimi e, önceliklere özellikle hani siyasetçilerin öncelikleri iklim tarafında pek olmuyor. Ama bununla birlikte işte sokağa çıkan insanlar özellikle bu geçtiğimiz sene içerisinde milyonlar iklim adaleti için sokağa çıktı. Bu ayrı. E, bu kim e, gerginlik bir arada dursun. Çok sistemik bazı engeller ve gerçekler var. Saltın işte buradaki bu programı bu son şansımız mı programı iklim konusunun... E, ...karmaşıklığını da gösteriyor diye düşünüyorum... Bu manada seçkiye de e, değinmek isterim. 3-8 Aralık tarihlerinde... Doğru. İstanbul'da... Film 8 e, film gösterecek. Evet, 8 film gösterecek. 3-8 <gülüyor> Aralık tarihlerinde... 18-20 Aralık'ta da... E, ...daha küçük ölçekteki bir versiyonu... ...Ankara'da göğt ...işbirliğiyle göstereceğiz. E, dediğin gibi filmler... E, ...pek çok farklı coğrafyaya da bakan... <gülüyor> e, ...ve aslında farklı... E, Estetik yaklaşımları da olan belgeseller de diyebiliriz bir anlamda belki belgesel deyince akla daha farklı şeyler gelebiliyor insanın aklına önce. Hı hı. Ama bu seçki birazcık e, her farklı bakış açısını da içeren e, hı hı. bir takım filmleri ve tabii ki özellikle... Geçen sene ve bu senenin yapımlarından evet. getirdik ki bu işin güncel, güncel meselesini ve aciliyetinin de birazcık daha fazla Kesinlikle. altını çiziyor adeta. Çünkü artık senede bu tür konulara eğilen yapımların artması da başka bir şeyin göstergesidir herhalde. Evet giderek yükselen bir mobilizasyon var belgeselciler kanalında da bunda. Gözlemliyoruz. Bunu, Aynen. Evet işte bunun bir yansıması. Şimdi Soyalizm'den bahsedelim. Biz Tabii. bu söyleşi yayına koyduğumuz sırada Stefano Liberti ve Enrico Parenti'nin Soyalizm doğru. filmi evet. Salt'da izleyiciyle evet. buluştuk. Evet. Soyalizm programımız Soyalizm filmiyle başlıyor. Dediğim gibi Stefano Liberti ve Enrico Parenti'nin yönettiği. Bu özellikle ilginç bir tüketimlerimiz üzerinden e, iklimi ele alan bir film aslında. E, özellikle et tüketimin sürekli artması, Amazon yağmurlarının geleceğinin nasıl tehdit ettiğine dair ve işte dünyanın başka bir ucunda olan bir şeyin başka bir yerdeki Hı -hı. konusuna nasıl dokunduğuna dair do nasıl dokunduğuna ilişkin, ıı, ilişkin Hı -hı. E, bir takım araştırmalar ve ıı, söyleşiler içeren bir film. Ee, özellikle burada da farklı bir birkaç teknik de var. Animasyon hmm. ve normal belgesel e, tekniğinin bir araya getirildiğini de görebiliyoruz böyle bir e, belgeselde. Evet, burada ee, belgeseller aslında tek sefer gösterilmiş oluyor değil mi? Böyle bir ufak izleyici hikayeti de dilendiriliyor. Sanki tamam. hani tamam. So <gülüyor> Yok yani bir kere olsa daha iyi Sanki senin içinde böyle bir tur daha <gülüyor> gösterilse bu son şansımız mı? E, madem acilitede içeriyor konu, hani sadece şey e, hayat çok yoğun ve soyelizmi de yine izleyemedik diye düşünen dinleyicilerimizin fikrini aktarmak için Onu da Tamamdır. E, söylemek istedim arada. Çok iyi not alındı. E, bunu mutlaka düşüneceğiz. Evet altı buçukta de... işte Liberty ve Parenti'nin soyelizmi gösteriliyor tüketim alışkanlıkları. Doğru çevreye ve ekolojiye etkisi hakkında. Sonra, Doğru. evet, bu senenin çok e, gözde kavramlarından birini başlığına taşıyan bir film var. Doğru, evet, özellikle Biennale sonrası e, Anthropocene, İnsan Çöl, The Human Epoch. E, bu da aslında sanatçı Edward Burtynski. Jennifer Bichwell ve Nicolas de Pensier'in yönettiği hı hı. bir belgesel ve dediğin gibi bu son zamanlarda çok konuşulan bir belgesel de oldu. Hem görselliğiyle ama hem de aslında bir yine bu tanık olduğumuz görsellikler işin ne kadar acıklı bir yere gittiğine dair daha da çarpıcı bir resim çiziyor bize hı hı. Ee, aslında bu bir üçlemenin son filmi ee, yani hı hı. ve tam bu Haloson çağından artık her şeyin insanla e, birebir olmasının geldiğimiz noktada artık bu nedir hı hı. Bu, bu çağ ne ifade ediyor ne yaptık ne ettik ee, tabi birazcık daha dışarıdan bak baktırmayı da gerektiren sanırım ee, yani bu Dünya dediğimiz yer küresinde ne kadar büyük hasarlar açtığımızın, evet. güzellikleri ne kadar aslında heder ettiğimizin tabii e, bize ağır bir şeyin tablosunu çıkarıyor. Evet, bir tür referans film gibi de gördüm. Aslında yani filmi baştan sona izlememiş olsam da ufak bir evet. araştırmada. Yani Antroposenin e, tanımını çok böyle nasıl diyeyim somut verilerle yapıyor film. Aynen. O açıdan da aslında belirleyici. Bu terim belki ilk duyduğumuzda biraz kavramsal olarak anlamakta zorluk çekmiş olabiliriz diye düşünüyorum. <gülüyor> Çünkü senin. birazcık daha daha soyut bir şey gibiydi ama anladığım kadarıyla şimdi bu özellikle tartışılan konular ve bulunduğumuz durum itibariyle hayli hayli somutlaştı. <gülüyor> Evet saat 8'de bu akşam gösteriliyor. Yakındaki dinleyicilerimizde de böyle bir duyuru olmuş olsun. Antropos in the Human Epoch ikinci filmi. Evet sonra çarşamba günü. Aquarela izleyiciyle buluşacak. Evet. Ee, Viktor Kosakovski'nin filmi. Aynen ee, bu da Rusça, İngilizce ve İspanyolca e, farklı bir takım e, konuşmacıları ve görüntüleri bir araya getiriyor. Özellikle tabii en... Ee, en önemli e, ihtiyacımız sudan yola çıkıyor. Hı hı. Ee, biraz aslında bunu daha şiirsel gibi düşünebiliriz bu belgeseli. Birazcık daha farklı bir e, yani bir didaktik e, hı hı. konu mu? üzerine anlatım hı. üzerine ziyade hı. daha e, şiirsel bir şekilde e, yine doğal kaynakların e, inanılmaz detaylarına e, tanık olabileceğimiz bir re, film sunuyor. Özellikle saniyede 96 kare çekilmiş olması burada birazcık teknik hmm. olarak e, da böyle bayağı etkileyici bir e, unsur aslında. Ama e, güzel olanlardan çirkin olanlara kadar veya işte yıprattığımız ve çirkinleştirdiğimiz bir takım evet. e, yerlere de aslında götüren bir film. Evet. Su, güzel güzelliği saf gücünün yanına yetersizliğine de koyuyor. Yani insanın evet. yetersizliğinden evet. kaynaklı bir öngörmlemezlik aslında ee, antroposlerinde gayet net çizilebilecek bir paylaşımlı e, suyla olan ilişkimizde. Bu arada filmin müzikleri de peysert. Söyleyelim. Doğru, doğru. Evet. Son kredit bölümünde bir yaptık. ismi gördüm. Eka Topidan. Kimin desteği um, ismi? Eka Topidan diye okumak istedim. <gülüyor> evet, onun müzikleriyle oldukça yani zaten görsellikte e, tezat. Evet, tezat bir biçimde. Evet. O da ee, onun için... Şey, sahip yani. Şiirsel dedim ama tabi yani bu birliktelikte enteresan bir e, şey çıkarıyor heavy metal ve suyun şiirselliği. Evet. Daha da istersen spoiler'e girmeyelim. 4 Doğru. Aralık <gülüyor> Tamamdır. Ee, akşamı yarın 7'de gösterecek. Şimdi devam etmeden programı 6-7-8'in de üstünden bir geçeriz ama... E, ...bu e, film serisinin araştırma süreci e, nasıl ilerlemiş, nasıl ilerliyor? E, yani festivallerden mi seçiliyor? Bu filmler Festival... belli kataloglar mı var? Tabii yani birazcık e, zaten... Benim uzmandığım film üzerine olduğu için tabii hı hı. ki ister istemez bütün <gülüyor> yılın yani elimden geldiğince hem ülkede hem de dünyada bir takım. Yeni prodüksiyonları, yeni yapımları takip etmek hı hı. E, ve hala geçmişe eşelemek <gülüyor> gibi bir e, araştırma seri yani sürecimiz oluyor. Hı hı. Ve o aslında hep olan bir süreç. E, Dediğim gibi hem bir takım tabii önemli festivaller de var. Bu farklı janralara, farklı formlara, farklı konulara eğlen. Hı hı. Hem tabii oralardan da e, besleniyoruz. Hem de e, yani takipte kalarak ve... Hani bu şu anki bu konuların önemini önemi açısından da bir öncelik yaparak Hı -hı. yani aslında genelde ilk listelerimiz çünkü 20-30 adeti bulabiliyor oradan sonra kesiyoruz tabi ama e, seyircinin de çok dikkatini dağıtmadan tabi daha çok Hı -hı. E, hani bir konu odaklı oradan yani bu Çerçeve ediğini hangi filmler görselliğiyle anlatırı hı hı, birazcık hı, düşünerek bu yıllık yıl içerisinde bir araştırma süreci desem yalan olmaz arada. Evet 2018 ve 2019 yılından belgeseller olduğunu da hatırlatalım bu seneki edisyonda bu son şansımız mı gösterimlerinin ve evet, bu sene... İşte beslenme alışkanlıklarından genel bir antroposentarımına, orada insanlığın, oradan insanlığın suyla e, ilişkisine iki günlük kısmını e, özetledik. Bir kere de hatırlatmak gerekirse, Salt Beyonda bugün başladı bu özel seriyi. 2015 yılında aslında ilk edisyon gerçekleşmişti Paris İklim Anlaşması sırasında. 2015'ten bu yana Salt düzenli olarak taraftar konferansı e, takvimine uygun bir şekilde bu son şansımızın gösterimlerini. Bu haftaki İstanbul gösterimlerinin ardından 18-20 Aralık'ta da Ankaralı dinleyicilerimize bir kere hatırlatalım. Göğden İstitüsü'nde 5 belgesel bu seçkiden gösterecek orada. Evet bu arada filmler hakkında çok ayrıntılı bilgiye ve trailerlarda saltonline.org üzerinden ulaşabileceğinizi söyleyelim. Ben de oradan hazırlanıp geldim zaten. Evet Fatma Çolakoğlu Aynen. ile birlikteyiz. Geriye kalan bölümde istersen konuşalım. Tabii. Tabii ki. Ee, akabinde bu hafta Cuma günü e, ve dediğim gibi tabii filmleri birer kere göstereceğimiz için hı hı. programı sıkça takip etmekte fayda var. Evet. Ee, bu Cuma e, saat 7'de Grit filmini gösteriyoruz. Sasha Freelander ve Cynthia Wade'in e, Endonezya çektikleri bir film. E, bu özellikle çok ilginç çünkü bir doğa olayının e, yani daha doğrusu hem doğa olayı hem de aslında çevre insanların birbirlerine olan etkisi üzerinden hı hı. yola çıkan çok çarpıcı bir hikayesi var. Bir çamur volkanın patlamasından mı yoksa aslında doğal gaz sondajından dolayı mı evet. bir patlama yaşayan Doğu Cava'nın bir hikayesi bu aslında ve... ...görsel olarak da çok distopik... ...artık distopik evet. diyoruz ama... ...hani bayağı... ...gerçekliğin kendisine dönüştü değil mi biraz? Evet o yüzden hani belki bu sözcüğün tekrar bir elden geçmesi Eski geçecek. Eski kavramlar. <gülüyor> Çünkü hani gerçekten de... Hiç dünyada bir yer değilmişçesine gibi gözüken insanların hı hı. evlerinden edindikleri ve yaşam koşullarının giderek zorlaştığı bir alan açıyor tabii bu. Ve tabii ki insan elinin yapabileceği ve yaptığı şeylerin düşününce burada hı hı. tabii çok farklı bir politika olsun, etik konular olsun, çeşitli başka dengeler de giriyor sanırım. Evet yani endüstrinin aslında çevre ve herhangi bir endüstrinin diyeyim. Ee, çevre ve ekoloji etkisinin bir doğal e, afetle eş tutulabildiği bir çağda e, olduğumuzu en azından hatırlatıyor bu film. Doğru. Ee, Grit 6 Aralık akşamı. Doğru. Yeride gösterilecek. Aynen. Ee, akabinde de ertesi gün cumartesi iki filmimiz var arka arkaya. Ee, hı hı. Artificial ve The Hottest August en sıcak Ağustos adıyla geçen. Artificial da aslında e, enteresan e, yani tabi benim için hepsi enteresan ama e, burada özellikle e, yabani balıklar ve yaşamlarına dair yanlış bilinenleri aslında elden hmm. geçiren bir belgesel. O anlamda e, değerli ve Tabii İzlanda, Norveç, İskoçya ve İrlanda gibi ülkelerin somon evet. yetiştirilmesine bakılıyor ve hı hı. E, benim çok da haberdar olmadığım bir sektörde açıkçası somon evet. e, sektörü. Çok global yüzden, bir sektör tabii ki. Evet, evet. E, çok enteresan e, ekolojiden tutun da e, hani finansa kadar tabii çok evet. geniş yelpazede bir takım bir sürü yere dokunan bir e, varlığı var o. Hı hı gerçek bir endüstri olarak dediğin gibi. Evet. Ardından da The Hottest August'ta bir Amerikalı yönetmenin Brad Story birazcık daha belki daha deneysel bir yaklaşım benimseyen bir belgesel evet. gibi düşünebiliriz bunu diğer örneklere kıyasla. Ama ilginç bir şekilde 2017, 2017 Ağustos ayında New York'ta geçiyor. Ve aslında ee, tam bir takım, belki şu anda daha fazla hissettiğimiz bir takım üyelerin orada nasıl bir... Kemalleri. Evet, yani ve bunların birbirine olan ee, sosyal ve politik ortamların o arada bir insanın işte hava ile olan hava durumuyla olan Hı -hı. ilişkisini biraz evet çünkü en sıcak Ağustosmuş <gülüyor> 2017 Ağustosu ee, akabinde de en son iki günümüzde de 8 Aralık Pazar günü öncelikle şaman filmi ee, bu da aslında farklı bir coğrafyaya bakan Asya tarafında Hı -hı. E, özellikle e, Moğolistan e, odağında e, bir film, bir belgesel. Yerel toplulukların bir takım gelecekleriyle ilgili olan endişelerini, geleneksel bir takım öğelerin nasıl korunacağına dair ve işte bu tabi ki iklimle birlikte bu geleneksel meselelerine kadar aslında tehlike altında kaldığını da kültürel <gülüyor> <tüktüren gülüyor> anlamda <gülüyor> e, biraz irdeleyen bir film en son e, programı da aslında Zoraki Radikal The Reluctant Radikal <gülüyor> Lindsay Gray's filmiyle kapatacağız e, bu da birazcık daha farklı bir e, hikaye <gülüyor> e, iklim aktivisti Ken Ward'ın e, yaşadığı e, Serüvenleri anlatıyor aslında bir dönem mücadelelerini daha doğrusu hı hı. Ee, özellikle fosil yakıt endüstrisine karşı e, bir şey yapmak istediği için hı hı. E, yola koyulan ve bununla ilgili hapis cezası bile almayı göz e, alan board hı hı. üzerine e, bu da aslında kişisel anlamda neler yapabileceğimize dair farklı ipuçları veriyor olabilir hı hı. belki gündemde de takip etmişsindir Jane Fonda mesela her cuma sanırım tutuklanıyor en az iki kere tutuklandı bildiğim kadarıyla ya da belki daha üç fazla artık torunlarıyla tutuklanıyor mesela, yani sokaklarda evet, aynen. en azından açık aynen, aynen. Ee, çok iyi bilir son filmde birazcık daha kişisel düzeyde yapılabilecekleri hı hı. dair aslında hayal gücümüzü biraz geniş tutmamızı söylüyor Evet, peki Fatma ağzına sağlık, çok teşekkür, çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler bizi ağırladığın için. Programı e, hemen hemen bütün ayrıntılarıyla konuştuk. Filmleri tabii ki çok e, genel hatlarıyla yorumladığımızda da belirtelim bunun için ayrıca. Sinema sever ve sinefil dinleyicilerimizden de özür dileriz önden bir şey bozduysak <gülüyor> ama e, seçmiş olduğunuz yani bu son şansımız mı seçkisine e, giren filmler e, kabaca da e, olsa ekoloji konusundaki önemli e, hatları hatlara işaret ettiği için bunları bir kere daha e, filmler ve sesle konuşmakta önemliydi diye düşünüyorduk. Hatırlatayım 3-8 Ağırlık tarihlerine. Saltpion'da ücretsiz bu arada. Doğrudur aynen. onu da altını çizmek lazım ve evet. herkese açık Fatma Çolakoğlu ile birlikteydik. Bekliyoruz çok sıkıcı